Nasrettin Hoca Hastalık Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercüment Balakoğlu Karısı Yaşar Özdemir Tayyar Ersin Samber Muhtar Tarık Tibet Safdil Tuncay Halıcıoğlu Ses Kayıt Ali Fırat Aç hanım aç benim. Sen mi? Ay ay ay ah, ay, ay ay. Hoca ay, bu ne hal? Ah sorma hanım sorma. Aman hoca sen gidiyorsun galiba. Daha yeni geldim hanım merak etme. Ah, bir yere gittiğim yok. Vaa ah, vaa vaa. Sabahleyin çıkarken sen de bir şey yoktu hoca. Yoktu yoktu ay. çıkınca öte beni bir şeyler aldım Hı, Hoca sayıklıyorsun galiba. Ben hastalığını söylüyorum. Söylemene gerek yok hanım ben görüyorum. Hmm, yengi uçmuş hoca. Uçmuş hanım uçmuş arkasında ben de uçacağım. <gülüyor> Uçmanın sırası mı ay, hoca? Ay, Biraz ay, otur ay, da ay, ay. istirahat et. ay, ay uy, iyi iyi şu duvara oturayım. Ah, rahat et hoca rahat et. Hı, şöyle biraz uzan. Uzanamam hanım. Boyum bu kadar. Ah hoca ah. Çenen <gülüyor> de hiç kapanmaz. Eğer kapanırsa sen o zaman beni öldün bilanım. Eee anlat ya, bakalım. Ya, ya. Nasıl oldu? Ne bileyim. Ben arkadaşlarla oturuyordum. Birden bire bir ağrı gitti. Karnımın üzerine oturdu. Belki de havalar çarpmıştır. Havada kabahati yok hanım. Ben geçen gün kapıya çarpmıştım. Ah hoca ah. Gençliğinde dikkat etmezsen ay, ay, ay, ihtiyarın ay, ay. da böyle olur işte. Ay, ay, ay, yapma yahu demek gençlikten kalma bu. Elbette gençlikten of, kalmaz. Of, Şimdi de laf diyorsun. Çocuk ay, ay, gibi ay, ay, el ay, alıp ay, döveyim ay, mi seni yani. Ay, ay, ay, ay. Gençlikte olan kuvvetin ay, var mı? Yok hanım yok. Eğer olsaydı karşımda böyle konuşamazdın zaten ah, sen. Ah, en iyisi sen of, bir doktora görün hocam. Seni of. tepeden tırnağa bir of. muayene etsin. <gülüyor> Doktoru boş ver hanım sen. Tayyar haber gönder. O da benim gibi hastalanmıştı. Bilse bilse benim halimi o bilir. Ay. Açıyorum, açıyorum. Tayyar Ağa geldin mi buyur gir içeri Geçmiş olsun bu halim ee, Hoca nasıl? Ah, ah Tayyar ah. Şakacılığı yerinde ama hali bu sefer hiç hoşuma gitmedi hmm. Sanki gözlerinde yapmacık bir neşe var ah, gibi ah, Vah vah vah bunca yıllık arkadaşımdır Ah aman Tayyara, sen de hoca ölmüş gibi konuşuyorsun Üzül, yani Üzülme üzülme üzülme nasıl olsa bir gün ölecek Aman ah. Tayyara, hoca seni çare bulasın diye çağırdı Sen tez yoldan adamı gönderiyorsun Sakın onun yanında da böyle konuşma Hoca bak, Tayyara geldi. Görüyorum hanım, hadi bize iki kahve getir. Aman hoca, belki kahve sana dokunur. Dokunmaz, dokunmaz, bir kahveden de çıkar. Ne dersin Tayyara, dokunur mu? Zarar yok, zarar yok. Son dileğini yerine getir. Evet Tayyara, gel şuraya otur bakalım. <gülüyor> ee, önemli değil Nasrettin Hoca, <gülüyor> ben şöyle oturayım. E o çekin gel duruyorsun yoksa rahatsız mısın? Şey üzerinize afiyet biraz rahatsızım galiba. Ee, ama zararı yok. Sen nasılsın? Yenge hanım rahatsız olduğuna haber verdi bana. Şimdi iyiyim merak etme geçti geçti. Heh, işte böyledir bu hastalık böyledir. Aniden görünür sonra alır adamı götürür. Ama senin bir şeyin yok canım iyisin maşallah. De iyisin. be yahu. Hadi sen de böyle hastalanmıştın ya. E benimki başka hoca. Hastalıkları birbirine benzer ama aslında birbirinden farklıdır. İşte kahvenizi getirdim. Buyur tayyara. Buyur hoca. <gülüyor> sağ ol hanım, sağ ol. Hoca, sen tayyara ile otur, ben ahıra gidip hayvanların otunu suyunu vereyim. Merak etme yenge hanım, ben hocaya bakarım. Ben de bakarım yahu, benim bir şeyim yok. Kapı vuruluyor hocam. Ee, sen rahatsız olma ben bakarım. Asıl sen rahatsız olma Tayyara. Benim bir şeyim yok. ben bakarım. Olmaz, olmaz. Bak gücenirim vallahi. Sen otur. Ye, öyle olsun bakalım. Aa Tayyara, sen burada mısın? Sus Muhtar, sus. Hı. Sessiz ol. Aman Hoca hastalığını belli etme. Ya. Çok mu hasta? Hasta ama belli etmemeye çalışıyor. Dıştan iyi görünüyordu, gözlerinin içindeki neşe sönmüş. Ya e, gözlerine bakmayayım da anlamasın bari. Öyle öyle havadan sudan konuş. Tamam tamam tamam havadan sudan. Ooo muhtara hoş geldin hoş geldin. Demek geçiyordun da uğradın ha muhtara. Ya öyle oldu tayyara. E, sen de geçerken mi uğradın? Ben mi? E, niye soruyorsun ya? Ben hoca hasta olduğu için dedim ya. Ha, ne bileyim ağzımdan kaçtı işte. Hadi gel gel gel. Ooo oh, muhtar mı geldi? E niye bağırıp duruyorsunuz orada yahu? Bağırmak mı? Şey <gülüyor> uzun zaman muhtarı görmemiştim de. İyi iyi. E, benim hastalığım sayesinde görüşmüş oldunuz. Aaa hastalık mı? Ne hastalığı hiç duymadım. Duysaydım vallahi billahi gelirdim. E, geldi ya muhtar. Ah sahi geldim ya. E, e, duysam da gelirdim. E niye ayakta duruyorsunuz, otursanıza. <gülüyor> Rahatsız etmeyelim hocam. Ne rahatsızlığı muhtar. Kolsam gitmezdiniz. Şimdi bu kibarlık nereden çıktı? <gülüyor> ee, şey... Hastaymışsınız ya Yahu muhtar niye o yana bu yana bakırıp durursun konuşurken gözümün içine baksana ah, ah, Bakamam hoca Bakamaz mısın niye utanır mısın pencereden dışarı bakacağına yüzüme bak be adam ee, Şey pencereden bakmıyorum ki e, yani e, havalar nasıl hocam he? Bilmem en son sen geldin dışarıdan Havalar nasıl sen daha iyi bilirsin Aa, e, e, Şey e, e, Sular nasıl hocam Hanım gelince bir tat su verir nasıl olduğuna bakarsın Yok yo, yo, yo, hocam e, Sağ ol içmeyim canım istemiyor Ya muhtar sen biraz rahatsızsın galiba Gel şöyle uzan istersen Yok hocam e, sağ ol Ben iyiyim hastalığını saklama ben seni severim muhtar. <gülüyor> Ben de seni severim hocam Yok canım ölsem bile kılın Aa Merak etme Etme hocam, bütün muameleleri yapar mezarını bile kazdırırım. Muhtar, muhtar. Şey, mesela ölsen dedim canım, e, kimin öleceğini tabii ki Allah bilir. E, e, ben açarım hocam, sen rahatsız Ay, olma. Yo yo yo yo ben açayım. E, Dün <gülüyor> sen açtın. E, tamam. Yarım kavga etmeyin, ben açarım e, yahu. Kalktım bile, kattım bile. A. ...yanlış eve gelmişim muhtara... ...ben hocanın evine gidecektim... Şşş, ...ne sesle konuş... ...burası hocanın evi... ...niye alacak sesle konuşayım muhtaram... ...hırsızlığa mı geldin... ...hoca hasta... ...sen iyi misin muhtaram... ...karıştırma lafı... ...hoca hastalığını bilmiyor... ...kendisi neşeli gibi duruyor ama... ...içten tükenmiş... ...hastalık onu geniş bitirmiş... ...aa... ...aa ne zaman yemiş bitirmiş... Daha bir saat önce gördüm yerinde duruyordu. Ama obur hastalıkmış. Şişşş. Gözünün içine bakma sakın. Gözünün içindeki neşe sönmüş. Söner elbet. Gün ortasında da yarılacak değil ya. Hmm, olur olmaz laflar edip hocanın hastalığından bahsetme. İyi anladım. Havadan sudan konuş. Başka konuşacak bir şey yok mu? Yok tamam tamam tamam. Ooo saftil efendi. Hoş gelmişsin. Ay ay ay. Ne bağırıyorsun muhter ha? Korkuttun beni. Sessiz konuştuklarının acısını mı çıkarıyorsun? Gel gel. Demek geçerken uğradın ha? Oho çok iyi yapmışsın. Yok yok. Geçerken uğramadım. Doğru buraya geldim. Hocam. <gülüyor> saf dil efendi geldi. Oo Saf dil evladım hoş geldin. Buyur otur. Hoş bulduk hocam. Oturmadan sorayım. ...acaba sizin evde niye üç türlü sesler çıkarılıyor hocam? Üç türlü mü? Saftil. Ee? <gülüyor> Otursana evladım. Hoca otur dedi ya. Şey, oturayım bari. Niye ayakta duruyoruz ki? Ha şöyle. Eee, oğlum. Demin ne dedin sen? Eee, şey dedim hocam. Havalar nasıl sizin burada havalar? Havalar pek iyi değil galiba. ...suyu da soracak mısın? Aa Nereden bildin? Sular nasıl hocam? Sular da iyi. Ellerinden öper saftir evladım. İyi iyi. Suların sular kadar ömrü olsun. Evladım niye deminden beri gözünü dikmiş benim gözümün içine bakarsın? Işıklar sönmüş mü yoksa yanıyor mu diye ona bakıyorum. Ya uçu evladım? İyi muhter hocanın gözündeki neşe sönmüş dedi de... <gülüyor> Öyle mi dedin Muhtar? <gülüyor> Vallahi hocam bana da Tayyar'a söyledi. <gülüyor> Aa, bunları öksürük tutmuş hocam, üşitmişler galiba. Şimdi Allah'ın öksürüklerinin sebebini ben mi sorayım yoksa siz mi anlatacaksınız? <gülüyor> Vallahi senin hasta olduğunu duydum eve gelince. Hayır ağa, senin hastalığını sakladığını söyledi. E söyledim hocam ama hastalığını sana belli etmemeye çalışmıştım. Sağ ağlar, sağ olur Benim iyiliğimi düşünmüşsünüz ama üzülmeyin. Hiçbir rahatsızlığım yok. Havalardan olacak üşütmüşüm. İyi ya hocam ben de ondan havaları sordum. Aman sulara da dikkat et sonra gözündeki ışıklar söner. <gülüyor>